Güzel bir pazartesi dileyerek Bilgi Çağının hukuku programını açıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ee, bugün yine biz bizeyiz Murat Loster'la. Merhaba, günaydın herkese. Gene yakalandın yalnız. Ne güzel. Ee, gene birikmiş sorularım var sana Murat. Epeydir konuşup duruyoruz program aracında. Bulut, bilişim ve bilgi güvenliği. Evet. E, bu konuda birazcık e, açık radyo dinleyenleriyle bilgi paylaşabilir misin bugün? Memnuniyetle. Yani bulut bilişim bunu herkes biliyor bilmeyen kalmadı da e, bilgi güvenliği açısından nerelerde riskler var filan bir genel tanım. Ya önce hani bunu radyo yapmak ancak açık radyonun samimiyetine ve dinleyicilerin sınır sınarak yapmak zorunda olduğum söylemek zorunda olduğum bir cümle var. Hayatımda bu, bulut bilişim terimini. Türkçe ilk duyduğumdan beri belki 4-5 yıl olmuştur. Yok, Sevmedin o... mi? Bir nakarat bir tekerleme takıldı dilime ve bırakamıyorum onu. Her seferinde e, mutlaka söylüyorum. O? Havada bulut sen bu bilişimi unut. <gülüyor> <gülüyor> bunu söyledim zaten. rahatladım. Şimdi konuşmaya şey canım, Bunu açık radyo dinleyicisi de kaldırır başkası da. Yani yani hayır bunda hayır. bir şey yok. Ha, bir şey olduğu için. Yani, değil yani risk ama hani bir... açısından diyorsan o başka. <gülüyor> Yok ama şey hani sonuçta programın ciddiyetine de bir şey var. Yani hani bir konu dışı bir hariçten gazel okudum. Teşekkür ediyorum. Hemen konumuza dönelim. Estağfurullah. Şimdi efendim. Bulut bilişim denen şey önce bir tanımından yapısından başlayalım. Bizim yıllardır bildiğimiz bir konunun aslında biraz şekil değiştirmiş ve dolayısıyla isim değiştirmiş yeniden markalandırılmış hali. Çünkü hemen tüm dinleyicilerimizin Bugün uzun yıllardır internetten kullandıkları bazı hizmetler vardır. Mesela internet üzerinden elektronik posta hesabı olan mutlaka hani hemen herkesin bir tane vardır diye varsayıyorum. Tabii canım. Ee, benzer şekilde çok uzun zaman internet üzerinden ayrıca bir yazılım indirmeye gerek kalmadan ya da internet üzerinden yine internet üzerinden indirdiğimiz küçük bir yazılımla kullandığımız işte e arkadaşlarımıza mesajlaşma, chat programları aslında bulut bilişimin basit örneklerinden bir tanesiydi. Bulut bilişimin yavaş yavaş günümüzde yeniden ünlü olmasının temel nedeni bulut bilişim çerçevesinde e, artık düz bilgisayar da sahibi olabiliyoruz. Hı hı. Bu şu demek ben diyorum ki bunu gerçekten yapıyorum işim gereği e, benim yeni 15 tane sunucuya ihtiyacım var diyorum. Bir bulut bilişim hizmet sağlayıcısına dünyanın herhangi bir yerindeki. ...yaklaşık 4-5 dakika sonra 15 tane yeni istediğim boyda sunucum oluyor. Satın almıyorum, onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum, kiralıyorum. Söz konusu sunucuları işim için... ...ki benim işim genelde 3-4 saat kadar sürüyor o sunucularda. 3-4 saat kullanıyorum. Ondan sonra diyorum ki bu sunucularla işim bitti. Hadi kapat, at ben at bunları istemiyorum diyorum. Bunlar benim hesabımdan siliniyorlar. O sunucular benim için kayboluyor bulutta. Ve ben bütün bu operasyon için yani 15 tane sunuculuk aynı anda 15 sunucunun paralel çalışması gereken dört tane şey için. Beş kuruş ödemiyorsun. Evet ya da ya, da, ya da, hakikaten hani beş tane kuruş ödüyorum yani hani, veya. Evet. Şimdi bu bulut bilişimin şeyi e, ortaya çıkarttığı temel konulardan bir tanesi. Bulut bilişimin en önemli başarısı kendi kendinize servise üye olabiliyorsunuz, üyeliği yönetebiliyorsunuz ve istediğiniz zaman kendi kendinize. O hizmete sağlayan kurumdaki bir insanla muhatap olmak zorunda kalmadan söz konusu hizmeti kapatabiliyorsunuz. Brut bir işin aslında en önemli yapısı bu. Sunucu kiralamak ne demek? Onu da pek konuya aşina olmayanlar için memnuniyette Sonuç ana bilgisayar demek benim işte o anda bir işlem büyük işlem gücüne ihtiyacı olan bir program çalıştıracağım program benim söz konusu programı çalıştıracak e, şirketlerin merkezlerinde görmüştür eminim e, tüm dinleyicilerimiz ve büyük büyük bilgisayarlar vardır önünde insan olmayan kendi başına çalışan arka taraftaki hizmetleri kapasiteyi yapan. artırmak kapasiteyi için artırmak fiziki için. olarak yer kaplayan e, makineler makinelerden bahsediyoruz o cihazların işte on birden bir anda sahip olabiliyor. Sonra onlar da kiralanmaya başladı. Bulutta değil de fizik olarak öyle değil mi? Yanlış biliyorsam Tabii bir güzel. zamanlar fiziksel olarak kiralanmaya başladı ama yani... artık bulut bilişim sayesinde kimsenin fiziksel bir şeyle uğraşıyor Çünkü internete evet. ulaşmak çok derece kolay. Bir de güvenliğe girmeden önce kısaca şeyden bahsedelim. Bugün bulut bilişim dediğimiz zaman İngilizce'deki kısaltmalarıyla üç ayrı modelden bahsetmek mümkün. Bulut bilişim modelinden bahsetmek. Neler mümkün. onlar? Bunlardan birincisi... IaaS diye, i -A -A diye geçiyor. Infrastructure as a Service demek teknik olarak. Ee, i̇nternetin öbür ucundan bir altyapı alıyorsunuz. Bu aldığınız altyapı bazen bir sunucu olabiliyor. Bazen sadece veri depolamak için bir disk sistemi olabiliyor. Bazen bir veri tabanı olabiliyor ama sonuç olarak aldığınız şey sadece bir altyapı. O altyapıyı alıyorsunuz. O altyapının üzerindeki çalışacak olan programlardan, o altyapının üzerindeki güvenlikten, o altyapının e, ...tüm planlamasından, detayından siz sorumlusunuz. Kimse e, size sadece e, karışmıyor, sadece size bir altyapı veriyorlar. Yani gidip çarşıdan bilgisayar almakla bir IAAS modeliyle... ...demin konuştuğumuz gibi bir bilgisayar kiralamak arasında hiçbir fark yok. Bir yukarıya çıktığımız zaman ikincisi de Platform as a Service deniyor, PAAS. Burada bir platform var. Bir yazılım geliştirme platformu sunuyor size hizmet sağlayıcılar. Siz onun üzerine yazılımınızı geliştirip o platformun üzerine atıyorsunuz. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde sizin yazılımınız otomatik olarak arkasındaki sunucusuyla, kapasitesiyle, diskimi doldu, şusu mu oldu, busu mu uğraşmadan o yazılımınız otomatik olarak çalışıyor. Platformda. O da çok yazılımcıları ilgilendiriyor. Yazılımcıların kullanabileceğiymiş mi? kesinlikle öyle. Üçüncüsü ise en yukarıdaki SaaS ya da Software as a Service dediğimiz yapı. Burada da siz dışarıdan hazır yazılımı kiralıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bilgisayar yatırımı yapmayacağım, o yatırımı yapmayacağım, yazılım satın alma yatırımı yapmayacağım. Bunu yönetmekle de uğraşmayacağım. Ama benim bir müşteri ilişkileri yönetimine ihtiyacım var. Gidip, buna kısa İngilizce CRM deniyor, CRM. Hı hı. Bir CRM programına üye oluyorsunuz. Üç kişilik aylık para ödüyorsunuz. Başka hiçbir şeye karışmıyorsunuz. YD'nin alınması, bilgisayarın güncellenmesi, yazılımın bilmem nesi sizi ilgilendirmiyor. Böyle bir yapı söz konusu. E bitti mi? Bu kadar mı? Üç çeşit. var bunun devamını arttırıp Peki, şey yapanlar var ama. Normal insanların kullandığı günlük e, kullanımda giderek daha da fazla sayıda insanın kullandığı e, mesela drive diye uzantısı i̇şte hepsi... olan vesaire. Bu kullanımlar hangi kategoriye giriyor? Biraz ondan biraz ondan. Yok hayır sonuncusu. Çünkü siz oradan bir hizmet alıyorsunuz. Hı. Aldığınız tek şey bir hizmet. Ne hizmeti? Bir yazılım hizmeti. O yazılım ne iş yapıyor? Sizin verilerinizi depoluyor. Evet ama kelime olarak sen fiil olarak kiralama kullandığın için. Bedava da olsa hep kiralama. Hep böyle bir şey, Para vermek olmak zorunda değil. Para, yani para verip bir şey kiralamak ya da bedava kullanmak daha şey kullanma anlamında söylüyorsun evet. o kiralamayı aslında. Tabii çünkü Değil mi? bedavaya da kiralayabilir. Daha pa teknik terimlerle konuştuğunu. Evet için galiba mi? bir de İngilizceden direkt çevirdiğim evet, evet, için de öyle bir evet. hata yapmış olabilirim doğru söylüyorsun. Hiring a service yani. Evet hayret etmek. Türkçe motomot Türkçesi evet. söyledin. Yoksa yani e, benim her gün açıp ee, işte şeye para ödemeden yıllardır e, ofis programlarını ödediğim paraları artık ödemeden. Drive'da kullandığım kelime işlem programları vesaireler hı hı. tablolar sunumlar şunlar bunlar o yazılımlar için e, para ödemeden kullandığım iş gene işte bulut. Aynı iş. Hı hı. Bu arada söz konusu şeyin bireysel olarak kullanımı ücretsiz ancak kurumsal olarak kullanım artık ücretsiz olmaktan çıktı. Bireyde de sınır var zaten. Bireysel. Tabii bir kapasite sınırı var. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bu kadar buluttan bahsettiğimiz noktada ister istemez pek ama buluttaki, buluttaki bilginin güvenliği ne olacak sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve işte orada da karşımıza ünlü bu geçen haftalarda da konuştuğumuz NSA konusu ortaya çıkıyor. Çünkü özellikle bir şey bedavaysa bunun bir yerden bir kokusunun çıkması gerekiyordu. Bu NSA'nin tüm işte bulut bilişimi dinliyor olması, tüm interneti takip ediyor olması biz bu işi uğraşanlar tarafından bilmediğimiz bir bilgi, bizim için de doğal olarak. Ama hiç şaşırmadık. Neden? Yani çünkü hani bundan bir 15-20 yıl önce de Tempest konusunu konuşuyorduk. Ve işte yine Amerika'nın farklı şekillerde işte uyduları dinlemesini konuşuyorduk. Şimdi de bunu konuşuyoruz. Yani bunu yapmak durumunda demeyeceğim ama hani bunu yapma iç bir yaklaşım bir ülkeden bahsediyoruz. Ama zaten pardon sizin varoluş nedeniniz de gerekçeniz de bu değil mi? Hep bir noktada evet. Yani hep zaten senin eski programın adı teknolojinin karanlık yüzü bundan dolayı değil miydi? E tabii bundan da dolayıydı. Anlıyorum. Şimdi dolayısıyla bulut dediğimiz anda beraberinde şöyle sorularla beraber geliyoruz. Ben her şeyimi işte drive'a oraya buraya koyuyorum ama peki acaba bu bilgilerin bir başkasının eline geçmesine nasıl engel olacağım? Şimdi mesela Türkiye'de şöyle kabul görmüş bir şey var ki hani hukuki olarak değil ama teknik olarak doğru. İki kişi telefonla konuşuyorsa devlet bu konuşmayı dinleyebilir. Bunun kabul gördüğünü mü düşünüyorsun yaygın olarak? Ya kabulden kasıt e, hani kabullenildiğin yani bu görüşün e, doğru oldu yani bugün sokağa çıkıp sorsam dinleyebilir mi devlette de dinliyor mudur diye sorsam insanlar yoğunlukla evet dinliyordur ya da dinleyebilir yanıtını veriyor. Bunu kabul etmekten kabullenmekten kastım dinlemeli anlamında değil aslında. Ha, yani dinlemeli anlamında değil ama oldu, teknik şimdi. altyapı Hani buna izin verebilir durum. Ama hukuksa olarak aslında orada bir takım önce izinler var, şunlar var, bunlar var. Ama hani bunlara, izinlere çok uyulmayabilir korkusu. Ne yazık ki genel kanıda gibi görüyorum anlıyorum, etrafta anlıyorum. konuştuğum insanlarda. Evet, evet. Şimdi benzer bir şekilde de insanlar artık şuraya gelmeye başladı. Ben bilgimi internete, buluta koyduğum zaman bu bulutta birileri bu bilgiyi görüyor. Dolayısıyla orada güvenlik... E, ile ilgili bir sorunlara iki aşamalı ...karşılaşmaya başladık. Bunlardan birincisi... ...ben bireysel olarak koyduğum... ...bilgilerin benim tanıdığım... ...üçüncü bir insan tarafından... ...görülmesine nasıl engel olabilirim? Yani ben bunu... ...ben bir şey paylaştım, Avniye ile paylaştım... ...oradaki... E, ...Ali'nin ya da Ayşe'nin... ...bu bilgiyi görmesine nasıl engel olabilirim... ...konusu var. <gülüyor> Avniye eğer ekranında açık bırakmamışsa... ...dosyanı <gülüyor> görmelerine... ...imkan yok. Öyle değil mi? Ee, ne yazık ki var. Hani Zaman zaman bir takım problemlerle karşılaşıyoruz. Nasıl oluyor? E, güvenlik hataları, güvenlik açıkları vesaire. Yani Yine <gülüyor> e, bir iki hafta önce e, dünyanın en büyük dosya paylaşım sitelerinden e, bir tanesinde çok ciddi güvenlik açığı çıktı. E, herkesin... E, ne gibi bir açık çıktı mesela? Yani öyle bir açık çıktı ki ben herhangi bir kişinin... ...o hesabının varlığını biliyorsam... ...o hesabının üzerinden gidip dosyalarını görebiliyorum. Allah Allah. Yine İyi, reklam iki... etmemek için ismini söyleyemiyorum ama... hani ...bu oldu. İkinci tarafta da belki müzik arasından sonra onu konuşuruz. Demin konuştuğumuz gibi devletlerin... ...mesela NSA'nın ya da bir başkasının... ...bizi dinlemesi, dinlememesi konusu var. O bireysel olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Bireysel güç. Onu o izin başka, vermiyor. O başka, o evet tabii ki, tabii ki. O bir tür kaba kuvvet de denebilir ona... Neyse şimdi bir müzik arası verelim, verelim. biz. Ne dinliyoruz ee, bugün? Bulutlarla ilgili bir şey dinleyeceğiz Peki. bugün. Peki. Clouds. a little bit more time with you. We could go up, up, up and take that little ride. We'll sit there holding hands and everything will be just right. And maybe someday I'll see you again. We'll float up in the clouds and A little nicer up here, my hear? It won't be long now, it won't be long now 94.9 Açık Radyo'dayız sevgili dinleyenler. Bilgi Çağ'ın Hukuku programında az önce programın birinci yarısında sevgili Murat ile birlikte uzun uzun bulut, bulutta bilişim, bulut bilişimde güvenlik konularını konuştuk. O yüzden de bulutlu bir parça dinleyelim dedik. Klaatus adlı parçaydı az önce biten. Zak Sobyak söyledi. Keyifli parçaymış. Öyle. Sabah sabah uyandırdı. Şimdi efendim. E, biraz daha ben hemen söz alıp izinde devam etmek istiyorum. Estağfurullah. E, olayın bir de şöyle bir tarafı var. Bulut bilişim e, bireysel olarak yoğun bir şekilde kullanılmasının yanı sıra bir de kurumlar yoğun bir, e, kullanmaya başladılar. Yani büyük kurumlar artık e, bulutu ciddi bir şekilde hayatlarında kullan kullanıyorlar. Ve kullanırken de şöyle bir yaklaşım var. Birincisi... Ben buluta güvenmiyorum diyenler bulut teknolojilerini alıp kurumların içine kuruyorlar ki onlara özel bulut deniyor. Ya da ben buluta güveniyorum diyenler de halka açık genel bulutların, dünyanın herhangi bir yerdeki bulutları kendileri kullanabiliyorlar. Dur şimdi internetin e, milattan öncesini yaşayanlardan biri olarak hemen ilkel bir soru soracağım. Bunun intranetten farkı ne peki? Şirketi çıkıp bulutların Şirket içi Bulut'un internetten farkı şirket içindeki herhangi birisi yeni bir hizmete ihtiyaç duyduğunda yeni bir, bir, bir cihaza yeni bir yazılıma ihtiyaç duyduğunda He. bilgi teknolojilerine gidip başvurmak gerekmiyor. Kendisi giriyor oradan e, kendi kendine kayıt olma masasına nasıl internetten kendimiz yeni bir hizmete başvurup kayıt olup hemen 3 dakikada onu kullanır hale geliyoruz. Hmm. Burada da girip ben artık şu hizmeti almak istiyorum diye tuşa basıyor ona o yazılım ve arkasındaki tüm çözüm Herhangi bir insan eli değmeden otomatik olarak kuruluyor. Aynen. En önemli farklılığı bu. Fena çözüm değil mi? Evet buna İngilizce'de private cloud ya da işte Türkçe'de e, özel bulut diyoruz. Birincisi, yani orta uzun vadede daha ucuza geliyor. Çünkü insan maliyetinden ciddi bir avantaj kazandırıyor. Hı hı. Kısa vadede tabii ki bir teknoloji yatırım maliyeti var. İkincisi public cloud ya da halka açık bulut dediğimiz zaten sahip olan bildiğimiz bulut hizmetlerinin bireyler tarafından kullanılıyor olması. Bildiğimiz bulut hizmeti diyorsun da benim bildiğim belli başlı işte yani bir elin beş parmağı kadar var yaygın kullanıldığını bildiğim. Hı hı. Mutlaka daha çoktur yani senin bir şeyin vardır muhakkak bilgin. Ne kadar böyle public bulut servisi var dünyada şu anda? Yani aşağı yukarı binler on binler o kadar çok evet. çünkü şöyle bir şey var mesela internet üzerinden ıı, mesela benim kullandığım şirkette kullandığımız bir bulut hizmeti örneğini söyleyeyim bizim şirket içinde kullandığımız. ...arkadaşlarımızın zaman ve masraf yönetimi yazılımını... Hı hı. ...biz eskiden kendi içimizde farklı yöntemlerle uyguluyorduk... ...şimdi onu buluta taşıdık. Yani sırf verdiği hizmet... ...time, şey, şey, time sheet ve çizelgesi, ...zaman çizelgesi olan... ve masraf Böyle çizelgesi. Böyle bir bulut var. Böyle he? bir bulut hizmeti var. Paralı mı tabii? Evet. Çok hı. önemli bir parası... ...yani hani, tabii ki para ödüyoruz. Önce bir, bir süre... Çünkü orada onu yapanların da time sheet'i var değil mi? <gülüyor> Vardır mutlaka. <gülüyor> onu ödeyeceksiniz. Ondan sonra bir başka ücret vermediğimiz, e, hani reklamı girmesin diye yine bloga koyabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Benim çok sevdiğim ekip içinde rahat çalışmayı sağlayan bir... E, Takvim planlama. Planlama şey var ama o kadar basit ki hani sağa sola bu yapışkan kağıtları yazılar yapıştırırsınız ya hmm. onları mesela bir listelere koyarsınız sonra bir o iş bittiği zaman onu bir listeden kaldırıp öbürüne yapıştırırsınız. Aynısını internet üzerinde yapan bir program. Modüler bir şey. Modüler, ücretsiz, son derece basit kullanımlı bir bulut hizmeti. Meraktan çatlıyorum. lağı koymadan evvel program biter bitmez lütfen bana buraya onu. Memnuniyetle. Ben birkaç tane böyle, böyle bir şey hoşuma giden şeyler diye söyleyeyim. Yine birçok insanın kullanmaya başladığı hem bilgisayarda hem cep telefonunda hem farklı yerlerde çalışan ve kendi aldığımız kişisel notları hepsinde ortak tutan mesela bilgisayarda. E Hatta bir iki tane bir tane dedi ama bir tanesi çok ünlü ve iyi çalışıyor Amblemi fil olan Amblemi fil olan bravo Yeşil fil <gülüyor> Peki hiç reklam onu yapmadık Onu ben de kullanıyorum İşte bu da bir bulut Böyle bakınca aslında bulut Doğru doğru tabi tabi ama e, Yani teknolojiyle çok çok iç içe olmayan çoğunluk bulut deyince Senin demin anlattığın üçüncü kategoriyi anlıyor evet. bildiğim kadarıyla Evet, lütfen şimdi tekrar güvenliğe, güvenliğe gelelim. Evet. gelelim. Kaç dakikamız kaldı Ömerciğim? Dört, Dört dakikamız kalmış. kaldı. Tamam. Şimdi... E, kurumsal güvenlikteki en ciddi sıkıntılardan bir tanesi... ...benim çok sayıda bilgim var. Bu bilgileri de işte çeşitli nedenlerle işte buluta koyuyorum. Demin ne dedik? Bir özel bulut var dedik. Bir halka açık bulut var dedik. Bu ikisinin karışımı olan hibrit bir buluttan bahsetmek mümkün. Bir de benim... Birkaç ay önce bir takım konferanslarda da söylediğim farklı bir bulut kavramı önerisi getirme zorunda kaldığım bir bulut var. O da milli bulut. Hmm. Şimdi ne, ne demek diyeceksiniz milli bulut? Milli bulut aslında halka açık bulut. Fakat Türkiye'de hem e, belli regülasyonlar e, bilgilerin Türkiye sınırları dışına çıkmasına izin vermiyor. Mesela bankacılık kanunu ve düzenlemeleri bankacılık bilgilerinin Türkiye sınırları dışına çıkmasına izin vermez. Telekom'da benzer regülasyonlar olduğu noktalar var. Ee, ama bu firmalarda bankalar henüz buluta uzak ama yavaş yavaş yaklaştıklarını biliyorum. Bu kurumlar bulut bilişim hizmeti kullanmak istiyorlar ve isteyecekler. Ama bir problem var. Bulut bilişimin önemli e, problemi diyeceğim bankalar adına. Bilginin fiilen nerede olduğunu, hangi ülkede olduğunu, hangi ülkenin kanunlarıyla yönetildiği hakkında bir bilgimiz ve fikrimiz yok. Ve de e, büyük bulut hizmet sağlayıcılarına baktığımız zaman hepsinin en az 2-3 ülkede servis sağladıkları bulut merkezleri Diyelim var. ki fikriniz var. Ne açıdan işe yaratacaksınız onu? Ee, fikrim var derken kayboldun. Yani bilginin nerede, hangi ülkede durduğuna dair fikrimiz yok. Hangi ülkenin hukuku o ülkedeki hukuk hangisi bilemiyoruz diyor evet. Dedin ya demin. <Gülüyor> Yanlış mı? Doğru. doğru. Evet öyle. bunu söyledim. Heh. Ben de diyorum ki diyelim ki bildik. Yani bunu, Bilsek de bunu... işimize yarıyor. Buradan Aha, kalkacağım. Amerika'ya gideceğim de kanun mahkemeye bir şey Aha, yapacağım. On, Dava sorirdim. açacağım. Hı. Yani bu çok yapılabilir değil. Türkiye'de dolayısıyla biz hani yavaş yavaş e, bulut teknolojilerinin Türkiye'de e, bulunma garantisi veren yapılarda da hizmet olarak sunulmaya başladığını ve başlayacağını biliyorum. Hı. Yani bu ihtiyaç şunun için mi hissediyorsunuz? Bir... E... Sorun çıkarsa işte yani biliyoruz ki buradaki hukuk, buradaki o hukuk uygulanacak. Burada uygulanacak. ya da o açıdan mı önemli? Bir önemli açısı bu ikinci önemli açısı biliyoruz ki söz konusu veriler Türk e, e, sınırları dışına çıkmıyor. Bir bilgi işlemci olarak bu beni çok fazla heyecanlandırmıyor. Çünkü teknik olarak bunun önemli bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü teknik olarak ülkeler arası geçiş gidişin artık çok e, hani sınır kavramının bilgi işlem ve internet dünyasında ortadan yok olduğunu düşünüyorum. Ama e, bugün teknolojik olarak e, bunun böyle olduğunu düşünmüyor olsa gerek ki e, çeşitli devlet e, düzenlemeleri e, bilgiler Türkiye'de kalacaktır diye bir kural koyuyor. Bunun arkasındaki mantığı da algılayabiliyorum. Diyor ki yarın öbür gün bir savaş çıkar, bir ambargo olursa hiç olmazsa ben bu bilgileri bir de kurtarmakla uğraşmayayım diye düşünüyorlardır. Bak yani deminden beri düşünüyorum. Şimdi böyle komik komik yorum yapmamak için zor tuttum kendimi ama. Ve böyle bu işlerle meraklı bir çocuk olsaydım şimdi şöyle düşünüyor olurdum gözümün önüne gelen hı hı. anlattıklarından. Türkiye haritası. Böyle yukarı doğru şeffaf bir şey yükseliyor. Aynen haritanın e, sınırlarında uygun olarak şeffaf. Yükseliyor yükseliyor böyle gökyüzüne kadar. Onun içinde bir yerde bilgiler bulutun içinde. İşte havada bulut sen bu bilgimi unut böyle bir şey. Yani Muratçım çağımızda ne önemi var e, bir yerden pıt diye gitmeyeceğinin yok, yani. Yok ama ha. devlet bu regülasyonu yaptığı için de ...hani bir ortada bir talep olmuş durumda... ...buna bir arz yaratacağız mecburen. Peki şunu söyle bari bana da... ...yani rahat uyuyayım... <gülüyor> ...bu programdan sonra bu, bugün... ...bu bilgilerin Türkiye'de kalması derken... ...bunların kayıtlı olduğu... ...bir şeylerin Kayıtlı olduğu ediyorsun? sunucuların... Hah. ...Türkiye'de kalması. Yani, en yoksa bir... dijitalize olmuş bilgi her tarafa gider. E, tabii ki. Hah. Onun için diyorum... <gülüyor> O şeyde bitti mi süremiz? Süremiz bitti yazık. Hay Allah ezik. şeyi diyecektim demin söylediğin Avrupa Birliği'nin veri koruma direktifi hmm. de izin vermiyor bilgilerin bir yerden bir yere gitmesine kolay kolay da üye ülkelerin bilgilerini. İşte inşallah bizde de çıkacak kişisel verileri koruma kanunu. Evet bir kapatalım mı programımızı? Kaçalım evet çok sıktık. Hoşçakalın sevgili dinleyenler. Teşekkürler iyi haftalar.